Merhaba. 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum başladı. Ben Hasan Erdem. Bugün eleştirmen ve akademisyen Ahmet Ergenç ile yazar ve yayıncı Hasan Güçlü Kayı'yı konuk ediyoruz. Birlikte yakın zamanda bir yayınlarından çıkan iki bookerin çevirisini konuşacağız. İlki Ahmet'in Ayça Göçmenle beraber çevirdiği Anılar kitabının ilk cildi. İkincisi ise Ahmet'in tek başına çevirdiği Tarantula Metni. Ee, Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Merhaba hoş bulduk. Ee, güçlü istersen seninle başlayalım. Ee, şeyi merak ediyorum. Şimdi önce kitaba doğrudan girmeyeceğim. Belgesel üzerinden kitaba doğru bir akış sağlamak istiyorum. Scorsese'nin hmm. yakın zamanda tekrar izlediğim bir Botton'un belgeseli var. No Direction Home biliyorsun. Ödülmüş yok. Bu belgeselin hemen girişinde Botton'un e, şöyle bir cümle kuruyor. Olması gereken yerde olmadığını, orada doğmadığını, evine gitmek üzere harekete geçtiğini e, ifade eden bir konuşma bu. Ee, dilersen bu dönüş yolunu, yolun kendisini, güzel yahu ve durakları konuşalım. Anılarda bu yolun hangi bölümlerini görüyoruz? Ha, evet, Bob Dylan olması gereken yerde e, olmadığını ya da doğmadığını söylerken aslında içinde olmak istemediği bir yerden, e, bir durumdan, bir kültürden, bir sanatsal ortamdan bahsetmeye çalışıyor doğal, doğal olarak. Anılarda bunun için kullandığı bir metafor var, ilginç bir metafor. Kitabının e, son bölümünün başlığı da bu metafordan geliyor. Buz Nehri. Ya da buz denizi diyor. Bu metaforun kapsadıklarını anlamak için yanılarından bir pasajda başlamak yerinde olur gibi geldi programı. Not etmiştim. Pasaj şöyle. Repertuvarımda ticari radyolara uygun bir şarkı yoktu. Şarkılar benim için hafif bir eğlenceden daha önemliydi. Şarkılar farklı bir gerçeklik bilincine, başka bir cumhuriyete, özgürleşmiş bir cumhuriyete ulaşmamı sağlayan hocalarım ve mi? ana akım kültürün fena halde bayat büyük bir kandırmacı olduğunu düşünüyordum. Ekpare bir buzul denizine benziyordu. Üzerinde yürümek için garip ay ayakkabılar giymeniz gerekiyordu. Ee, Bobdin burada sorduğun sorunun cevabını veriyor. Ee, üzerinde duramadığı bir şeyin üzerinde du durmak zorunda hissetmemek için bu e, buzul denizini kırmak ya da parçalamak istiyor gibi. Ee, sorduğun sorunun devamını yani izlediği güzel yağı konuşmadan, konuşmadan önce bu e, fena halde bayat ve büyük bir kandırmaca dediği <gülüyor> ana akım kültürü kitabında nasıl detaylandırıldığına e, bakmak bence hem 60'ların Amerika'sı hem günümüz Türkiye'si için ilginç olabilir. Şimdi <gülüyor> okuduğum alıntıda e, ana akım müzik ya da sanattan değil de ana akım kültürden bahsettiği e, dikkat e, de, e, değer e, dinin şarkı yazmaya başladığı dönemde çevresini kuşatan dünyayla ilgili bir soru, sorunu olduğunu e, durmadan okuyoruz bir kere anılarda. E, bunu en genel hatlarıyla bir gerçeklik sorunu olarak ortaya koyuyor. Kitapta bir yerde ilginç bir cümlesi var. Diyor ki, e, alışıldık hikaye şuydu, eğer başarılı olmak istiyorsanız haşim bir bireyci olmalıydınız. Ama e, sonra da uyum sağlamanız gerekirdi göz açıp kapayıncaya kadar haşin bir bireyden bir konformiste dönüşebilirdiniz. İlerleyen sayfalarda da e, kapitalizmin <gülüyor> ya da Amerikan tarzı yaşamın yaratmaya çalıştığı bir tür narsistik insan gerçekliğiyle, e, herkesin her şeyi yapabileceğine e, inandırıldığı bir gerçeklik yanılsamasıyla ironik olarak dalga geçiyor Didion. E, bunun benliğe karşı açılmış bir savaş olduğunu e, durmadan yine diyor. Fakat e, bir yandan da Bob Dylan bu kültüre karşı savaş açan alternatif arayışlardan da moda oldukları için hiç az etmiyor. Mesela Meksika'dan kurmaca bir karakter olarak gelen Don Juan'ın hegemonyası, asit deneyleri, hippiler, manyaklar bunlar Bob Dylan'ın sözleri. Yanan kasabalar, suikastler, bombalamalar kendi deyişiyle aslında örgütsüz ve bu yüzden yenilmeye mahkum Tüm bir şiddet sarmalından e, nefret ediyor. Üçüncü bölümde özellikle kitabın üçüncü bölümünde aslında burada bir e, bu hareketlerin e, haksız olduğundan e, bahsetmiyor Bobbin. Sadece yönteminin e, yanlış olduğunu, tamamen örgütsüz ve e, başı bozuk e, isyanlarla bu işlerini kurtarılamayacaklar. E, bahsediyor bir ilginç tarafta yine karşı kültürde yer alan e, ya da oradan Doğan bit kuşayla e, arasındaki mesele. Aslında e, şarkı yazarlığında bit kuşağına e, çok borçlu olduğunu e, söylediği bir yer yok onlarda Hatta Jack Ker da yoldasıyla özellikle bir sorunu var e, yolda New York'a gelene kadar bir başucu kutsal kitapken Oradaki artık Moriarty karakterini o hipster hipster imgesinin bir işe yaramadığını ve kendisi için hiçbir şey ifade etmediğini söylüyor. Tüm bu ana akım ve karşıtı kültürlerden uzak, kendini kapatabileceği, işte o senin sonundaki evde hissedebileceği bir yer arayışında sürekli baktığın onlarda da anlattığı üzere bu yerde aslında folk müzik yani tamamen e, orada kendine ait bir ev ve alan yaratabileceğini düşünüyor ve orayı buluyor gerçekten de. Ama şimdi o folk müzeye geçmeden önce birkaç evden daha bahsetmek istiyorum. Çünkü kitabın çok ilginç yerlerinden, e, ayrıntılarından bir tanesi Ahmet de bizi okuduğumuzda şaşırtan e, bir bilgi. O da e, aslında Bob Dylan'ın geçmişine ait kendi bilinç dışında yarattığı mitik bir alan. E, a, tabii ki e, aynı zamanda da gerçek bir alan. Kars-Kağızman kökeni. E, babaannesinin kökenlerinin Kars-Kağızmanlı olduğunu, soy, isim, e, soy isimlerinin Kırgız olduğunu, bir kollarının da İstanbul'dan geldiğini, sonra ailenin Trabzon'a taşındığını, oradan Odessa'ya, oradan da Amerika'ya göçtüğünü e, yazıyor. E, Türkiye'de okurlar için ilginç bir bilgi olarak. Ee, bu e, bence bir e, ev olarak e, bu Türkiye ve Türk kimliği kafasında sürekli dönen bir şey. Çünkü aynı zamanda ilk söylediği şarkılardan bir tanesi In A iş Town. Yani herkes e, işte popüler müzikle uğraşırken ben bunlarla uğraşıyordum diyor bir yerde. E, bir başka e, uğra, yani evi diyeyim Tabii ki e, doğup büyüdü hibing ee, çiçek hastalığından dolayı e, bir ayağı aksayan babasıyla özel bir ilişkisi var. Bunu hissediyoruz kitapta. Bir de anneannesiyle çok özel bir ilişkisi var. Anneannesinin e, kendi işte, bilgi ve asil çok yararlanıyor ve e, pek çok sözünde alıntılıyor durmadan kitap boyunca. Şimdi e, bu evlerden sonra e, çıktığı yolculukta, e, üniversite durağında. Ee, Minneapolis geliyor ve burada folk müzik saplantısı başlıyor. Tam anlamıyla bir saplantı. Yani bir plak avcısına dönüşüyor bir kere. Ee, folk şarkılarına dair ne varsa dinlemek istiyor. Duyduğu plakları bulabilmek için uzun yolculuklara çıkıyor. Ee, i̇şte o evine ulaşmak için ee, ne gerekiyorsa e, hastalıklı bir şekilde e, bunu yapıyor. Saplantılı diyelim hastalıklı demeyelim. Ee, burada şimdi Folk müzik ve ev bahsinde kısa bir alıntı var. Onu da okumak e, zorundayım. Çünkü her şeyi özetleyen bir şey. Şöyle diyor. Folk müzik e, göz alıcı bir boyutun gerçekliğiydi. Bütün insan kavrayışını aşıyordu. Seslendiğini duyardı. içine girerseniz kaybolabilirsiniz. Bireylerle değil de insanlığın arketipleriyle dolu bu metafizik ve mitik gerçeklikte kendimi evimde gibi hissediyordum. Folk müzik dışında başka hiçbir konuda bir tasam veya hevesim yoktu. Hayatımı bunun çevresinde tasarladım. Bu alıntı aslında e, Dilan'a dair her şeyi özetliyor ve içeriyor bana kalırsa bu ev bahsinde. Şimdi bu evden yola çıkıp e, nerede gittiğini görmeye e, de, e, çalışalım. Çünkü bu mirası yani folk müziğin geleneksel mirasını nasıl modernize ettiğini, nasıl dönüştürdüğünü anlamazsak Bob Dylan'ın müzik tarihindeki önemini de kavrayamayız. Çünkü o, o geleneksel e, formülden... E, Pop müziğini e, sabitlemiş birisi değil, modernize etmiş birisi. Şimdi biyografisini biraz daha takip e, e, Özet Özetleyecek olursak, şimdi lise yıllarında e, Bob Dylan rock'n'roll e, uğraşıyor, gruplar kuruyor vesaire dedik. Üniversitede folk müzik dünyasına girdi. Şimdi meselenin e, Bantel'ine geliyoruz. O Bantel'de Woody Guthrie aslında bakarsanız. Yani Minneapolis e, Bob Dylan hayatını değiştirecek olan şey Woody Guthrie dinlemesi. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi e, olmuyor onun için. E, Dylan doğru kişiyi bulduğunu düşünüyor. Dahası o kişi oluyor. Yani hakikaten de Dylan'ın böyle 20 yaşında basına verdiği pozlara bakarsanız aynı Woody Gutsy'dir e, o. Yani duruşuyla, gitarı tutuşuyla, verdiği pozlarla. E, o, de, o dönemini da yapılmış bir söyleşisine izledim. ya Daha doğrusu e, yapılmış söyleşilerden oluş bir belgesi izledim dün akşam. E, o dönem için e, Bob, Bob Dean'e bir imitasyonlu diyor herkes. Yani bir taklitti. E, peki <gülüyor> kimdir bu Woody Guthrie? Biraz onu açalım. E, bir tabela iken gitar çalmaya başlamış ve bırakmamış bir Marksist müzisyen. E, gitarın üstünde this machine kills the fascists. Bu makine faşistleri öldürür diyen bir solcu. Reed Perry ile birlikte Protest Volk'un öncüsü büyük kuraklık ve büyük buhranla özellikle etkisi artmaya e, başlayan alt sınıflar için müzik yapma iddiasında olan işçilerin alt sınıfların ayaklanmalarını, isyanlarını odak noktası olan e, bir halk e, ozanı diyelim. Yani bu sırada e, 1919'da 3. internasyonel bağlı Deniz Bir parti olarak New York'ta kurulan komünist parti çevresindeki müzisyenlerin de dikkatini çekiyor Ligeti. Bu Bunlardan en önemlisi P. Seeger Beraber sahne almaya başlıyorlar. Fakat 47-57 arasında bu McCarthy döneminin antikomünist ya da kurbanı oluyorlar. Pete Seeger ve diğer solcuların grupları dağıtılıyor. Radyo yasakları başlıyor vesaire vesaire. Ya yani Bu Bob Dylan e, Guthrie'de bütünleştikten sonra ya da aslında bir Guthrie olduktan sonra diyelim New York'a gitmeye hazır hissediyor kendini. İlginç bir şey söylüyor anılarında. Diyor ki elimde bir balta vardı gidip orayı darmadağın etmem gerekiyordu. E, bu baltanın e, ya da bu silahın gaç olduğu açık zaten kendisi de söylüyor. Otostopla da New York'a geliyor. E, yersiz, yurtsuz e, bir gezgin olarak e, hayatına devam ediyor. Bir ev yok, arkadaşların evlerinde, salonlarında, kanepelerde yatıyor. Barlarda, sokaklarda folk şarkıları çalmaya başladı. E, fakat o dönemde dediğim gibi e, Gattč imitasyonu olmaktan öteye gidemediği anlaşılıyor. Başka bir şey yapması gerektiğini biliyor. Çünkü bir başkası e, olmak e, yani Gattč olmak çok da kaydeder bir şey değil. Dahası çevresinde artık e, bu imita, e, imitasyon <gülüyor> imitasyon halinden sıkılan bir grup da var. E, Dillon'un e, kendini dönüştürmek ve modernize etmek için e, başvurduğu e, üç tane kaynak e, anılarda sıralanmış. Bunlardan bir tanesi çok okumak, çok e, kitap oku, e, okuması, kitaplar diyebiliriz. Bir tanesi eski gazeteler, bir tanesi de e, Bertolt Brecht aslına bakarsan. E, burada e, Dylan e, anılarının ikinci bölümünün Tamamının neredeyse e, evlerinde kaldığı bir çifti ayırıyor. Ray ve Chloe çifti ve özellikle bunların bir kütüphane e, odasına inanılmaz çeşitlilikte kitap okuyor. Kendi diyemiyde yarım kalan eğitimini e, bu evde tamamlıyor. Ovidius'tan dosteski, Tukides'ten, Takiusa, Bazaktan, Tostaya inanılmaz e, çeşitlilikte kitap okuyor ve e, yorumları çok ilginç. Bana o çok ilginç gelmişti. Hepsi e, kendine özgü hiçbir Tabii ki akademik formasyona bağlı olmayan ama çok zekici yorumlarda. Eski gazeteler dedik. Eski gazeteler 19. yüzyıl Amerikası'na ve iç savaş e, konu e, eden gazeteler. Burada folk müziğin kökenlerine inmeye çalışıyor. Brecht. Son olarak bunu söylerim. Suz rotolo ile ilişkisi e, Woblin'ı tamamen e, değiştiriyor. Tamamen e, tesadüfi bir şekilde üç kuruştuk opera dinliyor ve bütün hayatı değişiyor. Yani gerçekten e, kendi deyişiyle şöyle diyor. Onu alıntılayıp bitiriyorum. Birkaç sene içinde it's alright man, I'm only bleeding, Mister Tambourine man, A heart rains gonna fall gibi şarkılar yazacaktım. Pirate Jenny baladını dinlemeseydim bunları yazmak yani böyle şarkıların yazılabileceği aklıma gelmiyordu. Pirate Jenny dedi e, şey üç kuruşluk Operada bir balat. Yani e, kısaca e, hem evi hem de evine evini neye nasıl ile ilgili kısaca bunları söyleyebiliyorum. Pekala yani Asat teşekkürler. Biraz ee, uzun biraz yani. bir açısı oldu. Teşekkür ederim. Zaten en iyi sormak istediğim bu müzikal bir boyut da vardı. Onu da bu The Gatry, Pete ekolü e, ondan da bahsetmiş olduk. da biraz girdik. Hmm. Sen bu bölümde biraz Ahmet'e de sözleyip Ahmet'le devam edeceğim. Fakat eee evet. edebiyat bölümüne geçmeden önce çok küçük bir şarkı arası verelim. E, dinleyicilerimiz biraz dinlensinler. Burada e, belki Radyo Sahil'in daha önce duymadığı bir e, Bob Dylan cover'ı çalmak istiyorum. Luis Duran Esenyer. Radyo tekrar merhaba. Ben buradan okuyorum da Ahmet Ergenç ve Hasan Güçlü Kaya ile beraber bir, bir doğumlu büyük ozan ve şarkıcı Robert Allen Zimmerman'ı konuşuyoruz. Seçtiği isimle Bob Dylan'ı. Ee, özellikle ismindeki bu değişikliği atıfla e, girmek için bir kanal var aslında. Burayı Ahmetle sürdürelim istiyorum. Ahmet e, Dilin hep edebiyat içinden konuştu aslında. Biraz önce güçünde açtığı o e, üçlü kaynak meselesinden baktığımızda da bunu görüyoruz. Her şey bir yana e, hep bu edebiyat içinden o edebi şarkılardaki edebi göndermeler vesaire. Bunu bunları gördüğümüzde aslında. Kocaman bir literatür var. İşte Dylann Thomas, Walt Whitman, Edgar Allan Poe, Arthur Rimbaud, Camus, Hemingway bunlar aslında e, Dillon'un sevdiği ve çok etkilendiği e, kaynaklar. Bunlardan en büyüğü de aslında Beat Kuşağı. Beat Kuşağı'ndan bir şairmiş gibi e, sanki konulandırabiliriz ama. Tarantula e, tuhaf ve hani, bayağı enteresan bir metin. Tarantula üzerinden evet. baktığımızda Dillon'u nasıl konulandırırız acaba? Tarantula aslında dilini bambaşka bir dil ortaya çıkarıyor. Bir kere yani kullandığımız hani Büyük Ozan, işte hikaye anlatıcı gibi lafları bir kenara bırakmak gerekiyor. Çünkü Tarantula'da pek bir hikaye anlatımı yok. Çok daha deneysel bir şey var. Çok daha parçalı bir şey var. Hatta bir kolaj metin var. İlginç bir şekilde yani hem bir anılara bakarsanız bir de Tarantula'ya bakarsanız bambaşka iki sona göreceksiniz. anlar zaten adı üstünde yani kendi onların anlatıyor işte parça parça hikayeler ama e, anlatma biçimi ve düşünme biçimi çok e, açık ve e, berrak ve rasyonel yani. E, ama Tarantula'ya bakarsanız hiçbir şekilde e, şey göremezsiniz yani bir e, düz bir gidişat, e, bir hikaye anlatma çabası, bir tarihsel referans gibi şeyleri bulmak çok zor. zaten e, yani Dylan bu kitabı 25 yaşındayken yazmış ve bir yerdeki bir alıntıdan e, öğrendiğim kadarıyla yoğun bir amfetamin etkisi altında yazmış. Yani bir bunu psikodelik bir e, uzun e, poetik bir e, anlatı gibi görebilirsiniz. Yani içinde çok fazla referans var. Yani en çok kullanılan e, benzetmelerden biri de Bilim Baro'stur bitniklerden. Çünkü, yani işte katap tekniğiyle böyle çok daha e, Süreel e, gibi duran, e, neredeyse Süreelslerin otomatik yazısına yakın bir şey yaptı. E, burada ona benzer bir şey var Tarantula'da ama ben bunun e, bunu güçlüyle konuştuğumuzda fark etmiştim aslında. Kitabın adının Tarantula olmasında bir şey gizli. İki ihtimal var. Birincisi Tarantula denilen e, sevgili örümcek sekiz göze sahip. Yani bunu böyle kalediyoskop bir metin gibi görebilirsiniz. Yani sekiz gözle birden anlatılan bir şey var. Yani üst üste bindirilen tuhaf sahneler ve tuhaf cümleler e, silsilesi gibi e, ilerliyor tarantula metni. Ve bu bir e, şey bir tarantula dünyaya nasıl bakar e, sanki oradan yazılmış bir şey. E, burada muhtemelen e, çeşitli yani William Barrows'ta ve çeşitli e, bitniklerde olduğu gibi bazı drakların etkisi olabilir ama olmayabilir bu bir şey. Şimdi e, 25 yaşında yazdığı için biraz da rock and roll kariyer, kariyerinin diyeceğim eğer öyle bir kariyer müntüse zirvesinde olduğu için e, ben bunu yazan e, Bob Dylan'ın 25 yaşında bir baş dönmesi halinde olduğunu hissettim. Yani e, bu baş dönmesinde e, işte birdenbire 25 yaşında dünyanın e, en önemli en parlak rock biri olmanın etkisi de olabilir. Ve birdenbire etrafında bulduğu o e, garip kalabalığın dedikleri söylüyor. Çünkü Güçlü biraz anlattığı çok e, naif bir yerden başlıyor aslında. E, Babsuz'un hikayeye yani hikaye anlatma çabası, bir e, folk vesaire vesaire. Yani bu çok sonra çıktı mesela. Freak folk, folk diye bir şey çıktı 2000'lerde. Ama folk'ta böyle tuhaf e, kolajlar, manzaralar pek yoktu yani. Yani daha e, şey, e, çizgisel bir şeydir, daha hikaye anlatmaya yakın bir şeydir. Tarantula bu açıdan bir istisna e, oluşturuyor. Tarantula ismine e, bir e, önerisi vardı e, Fahri Özün, yani açıklamak için bir önerisi. O da tarantella dansı diye bir şeyden bahsediyordu. Bu e, tam kökenli bilmiyorum ama e, mesela bir tarantula örümceği e, sizi ısırdığında yaptığınız tuhaf e, hareketleri zehirlenmeden öldürüyor. Yaptığınız tuhaf hareketleri e, şekilde taklit eden e, tuhaf bir dans. Ya metin de öyle. Garip bir metinsel dans var burada. Bu açıdan ben ne, e, şey, Rambo'yu çok seviyor. Babın'ın onu biliyorum. Hatta bir e, belgeselde de personalarından biri Rambo. Şu şey, The Man Who Wasn't There belgeseli. <gülüyor> çok iyi bir belgesel. Bu bir personalardan biri de Rambo. Rambo eski tarafı var. Ama bu kitap bana sorarsanız e, daha çok e, Löt yakın. Maldor'un şarkıları denilen o saykodelik daha böyle kolaja yakın e, metne yakındırıyor. Ve o mağdurları şarkılarında da yani bir e, üst üste gelmeyecek kelimeler, e, cümleler ve sahnelerle yarattığı bir m, neredeyse e, sürreel bir efekt var patron Ve onun çok erken bir psikodelik metin olduğunu söyleyenler de var. E, yani draft kullanmadan muhtemelen yazılmış bir şey. Yani e, Lötrumont'a daha yakın biliyorum. Bir de yani yayın hikayesinden bahsedecek miyiz bilmiyorum. E, ama bu kitap çıktığında e, birileri Joyce'la kıyaslamış. Belki yani bu e, absürt e, cümleler yönünde. Belki Pennington's Wake'le. Çok da Joyce'la e, kıyaslanmayı da kabul etmiyor. Dilim, hani öyle bir majör şey yok. Ya bütün bunlar bir yana şeyde not etmek lazım. Çok e, da ilginç bir vakayla karşı karşıyız. Yani. E, tek kitap yazıp, onu da 25 yaşında yazıp, e, neredeyse unutan e, biri e, Nobel aldı 2016 yılında. Böyle tarihsel bir şaka gibi bir şey. Yani aslında karşı karşıya olduğumuz şey. yılında bir sene sonra gidip Nobel kitabiyatı aldı. Yani bu Tarantula denilen tuhaf kitap e, o Nobel Edebiyat ödülü sahibi rafı olur ya oraya girmeyi başardı. Çok ilginç bir tarihsel şey, durum sonucunda. Evet, aslında oradaki o Tırnak içinde o şeyi de, düzeni de bozan, oraya da bir giren bir... Orada e, da bir şaka zaman. gibi duruyor, <gülüyor> evet. 15 <gülüyor> evet, evet. yaşında bir e, rapperın yazdığı son derece saykodolik bir metin işte e, Nobel e, e, lafında duruyor. Yani bu evet yani. İyi geç bir şey ya. Yani. Bütün bir kuşağının da aslında şey gibi, o Nobel ödül açıklandığında çok şaşırdım ve bir anda evet aslında neden olmasın ki hepimizin sanırım durduğu yer öyle bir yerde. Bir yandan da aklıma şey geldi aslında sadece diline değil, bütün bir kuşağa da, bütün bir, bir da sanki ya da işte az önce ismini saydığımız tüm o zaman yani, evet. de verilmiş bir ödül gibi. Bir isim daha eklemek lazım Amerikalı şeylerden, bitmiklerden. Belki Ginsburg'ya e yakındırıyorlar. Evet. Dilnot yani. Hı hı. Bunlar daha uzun uzun konuşabileceğimiz şeyler. Belki ikinci cilt geldiğinde tekrar bir toparlanırız. Güçlü onu sorarak bitireyim arkadaşlar bana sorular. Devamını ne zaman okuyabileceğiz? Ya Simon Schuster'ın e, sayfasında 2030 diyor. <gülüyor> <Hiçbir> şey. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Şimdilik ee, o zaman 2030'a kadar yaşamayı dileyerek bitirebiliriz. E, eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Son Bildiğimiz kadarıyla henüz ya, yazmamıştım. Aha, o da yani. bir bokluğun şakası gibi duruyor. Yani. Evet. Çeke... <gülüyor> evet o konuda gerçekten bir şey bilmiyoruz. Güzel. Umarım e, devamı gelecek gibi. Çünkü e, çok enteresan bir akış var. E, umarım devamını okuruz. Peki. Çok teşekkürler arkadaşlar. İyi ki geldiniz bugün. Ee, sizinle beraber Boktun'un konuşmak çok iyiydi. Hazırsa sağlık. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Yani, Sağ olun. Bugün Ahmet Ergenç ve Hasan Güçlükaya ile birlikte Boktun'un Anılar Metnini ve Tarantula kitabını konuştuk. E, i̇lerleyen haftalarda görüşmek üzere.